Şimdi tarikatçılık kolay oldu efendim. Onu anlatacağım şimdi. Şeriatsız tarikat. Namaz yok, abdest yok, oruç yok. Ama biz Mevlevi'yiz. Biz içki de içeriz. Ama Hazreti Pir zaten hoşgörülüdür. Bizim içkimize karışmaz. Namazımızla, abdestimizle uğraş. Peki neyle uğraşır? Fıskı fücurla mı uğraşır? Böyle çıktı. Tarikat ne güzel, bektaşiler de öyle, başkaları da öyle, hepsi öyle. Merak etmeyin, Nakşisi de öyle, ruhayileri de biliyorum, hepsini biliyorum. Oh, peki, ay şeriat mı? Ay çekilmez o ya, Allah Allah, başını kapatacaksın, tesettüre gireceksin falan, beş vakit namaz kılacaksın, kıl kıl bitmiyor zaten namazda kılınır mı? Bu devirde namazın lafı mı olur falan ya ya şey var böyle şeklde dolu. Ha, tarikat güzel, şeriat tukaka. Şunu söyleyeyim. Tarikat şeriatın içindedir. Şeriatın dışında hiçbir şey yoktur, onu size söyleyeyim. Şeriat küptür, bütün maneviyat onun içindedir. İmam-ı Rabbani mektubatında diyor ki, şeriatla tarikat arasında kırk kadar fark yoktur diyor. İkisinin de sahibi peygamber efendimizdir. Şeriat da oradan geliyor, tarikat da Şeriat bu işin dış disiplinidir, kabıdır, kacağıdır. Tarikat da içindeki malzemedir. Şaraptır, aşktır, muhabbettir falandır, filandır işte, o kadar. İbadettir. Şeriatsız tarikat katiyen olmaz. Yok öyle bir şey. Yok böyle bir şey yok. Bakıyorsun bütün tarikat büyüklerine, hem de o kadar titizler ki şeriata ittiba bakımından aklın durur ya, aklın durur. Peygamberin şeriatına aykırı bir iş yapacak. Ondan sonra Davud-u olacak, Zünn-i olacak, Cüneyd-i Bağdadi olacak, Şeyh ahmed i Rufa'yı olacak. Yok öyle bir şey, yok. Hepsi şeriatın içindedir. Şeriatın dışında bir şey yoktur. Hatta daha aslını söyleyeyim. Şeriat kemiktir. Tarikat içindeki iliktir. Ve iç içedir. Onun dışında bir şey yok. Bu böyledir efendim. Öyle. Şimdi sen tasavvuf güzel oluyor. Serbest çünkü. Kural yok. Disiplin yok. Öyle zannediyorlar.